722, numaralı konu, Emir itaat hususunda Amr İbnül As ile Hazreti Ömer arasında geçen bir olay, evet, Hazreti Peygamber, içlerinde Hazreti Ebu Bekirle Ömer'in de bulunduğu bir askeri birliğin başına Amr İbnül As'ı getirmişti, hedefe varılıp da konaklanıldığında Amr İbnül As ateş yakılmamasını emretti, bunun üzerine Hazreti Ömer öfkelenip ona küfretmeye kalkıştı, Hazreti Ebu Bekir onu engelleyerek, Hazreti Peygamber, savaşı iyi bilmeseydi Amr'ı başımıza tayin etmezdi, dedi. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer yumuşadı.